Eşi kendisine sürekli küfür ediyormuş. izleyicimizin bu konunun hakkında neler yapabiliriz diye sorarlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir Müslümanın küfür etmesi ve karşısındaki insanı istiğfaf eden, aşağılayan, onurunu zedeleyen sözler sarf etmesi caiz değildir. Özellikle bu kişi eşse veya evlatsa ya da anne baba ise bu günah daha da ne yapar? Hayır. Artır. Daha da artar. Çünkü biz nasıl ki bir Müslüman olarak karşımızdaki insanlara, edep kurallarına ve ahlak ilkelerine bağlı olarak hitap etmek zorunda, ve devamlı surette ona saygınlığını belirtecek, ifade edecek lafızlarla hitap etmek zorunda isek, eşlerimize de hitap tarzımızda devamlı saygı artı sevgiyi ifade eden lafızlar bulunmalıdır. Evet. ve İfadelerimiz saygı ve sevgi içeren ifadeler olmalıdır. Ama onun yerine kaba, şiddet dolu, aşağılayan veya küfür ifade eden sözler olursa, yabancıya söylediğimizde nasıl ki günahta kalıyor ise eşimize söylediğimizde veya çocuklarımıza söylediğimizde daha büyük günahta kalırız. Bu daha büyük yanlış olur. O nedenle, Eşlerin saygısızlık ifade eden cümlelerden, kelimelerden, lafızlardan şiddetle uzak durmaları gerekir. Çünkü aile saygı, sevgi, yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlık üzerine devam eder. Evet. Bir tarafın diğerini ezmesi, aşağılamasıyla aile devam etmez. Etse de bu zorunluluktan gelen bir devamdır. Burada huzur ve bereket olmaz. Burada ne yapacak? Bacımız kötülük... Deminde söylediğimiz gibi kötülükte mukabele edilmez. Onun yaptıklarının yanlış olduğunu uygun ifadelerle, düzgün ifadelerle kendisini hatırlacak. Buna rağmen yapıyor ise onun e, gayra alacağı tedbir kendisine ilgilendiriyor. Yani e, ben şahsen hiçbir eşim diğerinden aşağılayıcı ifadeler görerek, küfür işiterek aile hayatını devam ettirmesinden yana değilim. Evet. Çünkü de bu da bir nevi şiddettir. Bu da bir nevi efendim e, terör estirmedir. Hiçbir kimsenin rızkı diğerine bağlı değildir. Madem ki saygı yok, madem ki sevgi yok, nezaket kuralları ve ahlak ilkelerine uyumlu bir beraberlik yok ise onun orada son bulması devamından daha hayırlıdır. Evet. Benim kanaatım, bakış açım bu. Ama tavsiye eder miyim? Hayır. İlk anda, ilk hamlede Hiçbir zaman ayrılma düşünülmemelidir. Ya sabırla, metanetle, düzeltme, mücadele etme gayret edilmedi. Yıllar içerisinde düzeltme ama düzeltemeden bu böyle devam edeceğini görüyor isen ben burada bir kırmızı kartın gösterilmesinden yanayım.